Bedü zamanın akıllara hayret veren bir seciyesi. Ehli sünnet mecmuasının 15 Teşrini evvel 1948 tarihli nüshasında neşredilmiştir. Ehli sünnet gazetesi sahibi avukat bir zatın makalesidir. Ben birinci Cihan Harbi'nde Bitlis mevkiinde yaralı olarak esir olurken Bedü zaman da o gün esir düşmüştü. O Sibirya'ya gönderilmiş en büyük esirler kampındaydı.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 İmanı olmayan şahıstan eftaldir. Ben ona kıyametseydim, mukaddesatıma hürmetsizlik yapmış olurdum. Onun için ben kıyametmedim. Şu halde, bana imansız demekle, benim şahsımı, hem ordumu, hem de milletimi ve çarı tahkir etmiş oluyor. Derhal Divan-ı Harp Kurulu'nda isticvap edilsin. Bu emir üzerine Divan-ı Harp kuruluyor. Karargâhtaki Türk, Alman ve Avusturya zabitleri, ayrı ayrı zaman’a rica ederek başkumandana tarzıya vermesi için ısrar ediyorlar. Verdiği cevap bu oluyor. Ben ahiret diyarına göçmek ve huzuru Rasulullah’a varmak istiyorum. Bana bir pasaport lazımdır. Ben imanıma muhalif hareket edemem. Buna karşı kimse sesini çıkarmıyor, neticeyi bekliyor. İsticvat bitiyor, Rus çarını ve Rus ordusunu tahkir maddesinden idam kararını veriyorlar. Kararı infaz için gelen bir manga askerin başındaki subaya, Kemali şetaretle Şetaret ile ''Müsaade ediniz, 15 dakika vazifemi ifa edeyim.'' diye abdest alıp iki rekat namaz kılarken, Nikola Nikkeloviç geliyor kendisine hitaben. ''Beni affediniz. Sizin beni tahkir için bu hareketi yaptığınızı zannediyordum.''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 Arkadaşlarından bir yüzbaşı, müşahadesine müsteniden anlatıyordu. Bunu duydukça, ihtiyarsız olarak gözlerim yaşla doldu. Abdurrahim Gazetenin bu fıkrasının yazılmasını, üstadımız emretmedikleri halde, hem çok merakaver, hem çok ibretamiz, hem çok heyecan verici olmasından buraya yazılmıştır. Hüsrev Kardeşlerim, hem benim iştiham kesildiği, hem hediye bana dokunduğu için benim hisseme düşen üç parça yağ ve bir sepet üzüm ve bir kese elma ve iki paket çay ve şekeri size gönderdim. Ben sizlere teberrük verecektim. Fakat sordum, sizinki de var. Hem ben onların fiyatıyla yoğurt, yumurta, ekmek gibi şeyleri alacağım. Ta medresetü zehra benden gücenmesin. Teberrükümü yemedi. Hem muhtaca hem bir parça ucuz hem layıklara satınız ki, iki cihetle medrese Tüz zehra ve şubelerinin hediyeleri, tam mübarek, hem bana, hem alanlara ilaçlı bir teberrük olsun. Hüsrev nezaretçi ve ceylan, hıfsı satıcı olsun. Sayit Nursi Aziz Sıddık Kardeşlerim, Evvela, hakkımda gazete münasebetiyle şimdi ihtar edildi ki, Rus'un cebbar bir kumandanı, gösterdiğin izzeti imaniye karşısında hiddetini bırakıp tarziye verdiği halde, Risale-i Nur'un gayet kuvvetli, şahsımın yüz derece fevkinde halisane, salabet-i imaniye derslerini gören resmi memurlar, kalben insafa gelmezler ve inadında devam etseler, elbette cehennemden başka hiçbir ceza onları temizlemez. Muvakkat bir ömürde bu azim hatanın cezası yerleşmez. Çünkü, bir yağ bozulsa daha yenilmez. Süt, yoğurt gibi değil. İnşallah nurlar onların çoğunu bozulmadan kurtarmış. Saniyen, Mehmet Feyzi Bedriye'ye yazsın ki, ben onun mektubunda bulunan bütünleri duama dahil ediyorum. Onlar da bana dua etsinler. Sayit Nursi. Bismihi Sübhaneh. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela,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 Halbuki Nur Risaleleri başka derslere hiç ihtiyaç bırakmıyor ve hiçbir dersimiz kalmamış ve hiçbir sırrımız gizli kalmamış. Her neyse bu uzun kıssayı kısa kesmeye bir hal sebep oldu. Bismihi Sübhaneh. Çok aziz, çok sevgili, çok kıymetli, çok mübarek Üstadımız Efendimiz Hazretleri. Arz-ı tazimat ve takdim-i ihtiramat ile istifsarı hatır edip, sıhhat ve afiyetinize dualar ederek, damenlerinizden, el ve ayaklarınızdan öpüyoruz. Müşfik Üstadımız Efendimiz, siz sevgili Üstadımızdan bize gönderilen ve müdafatın sonuna ilave edilen üç kıymettar mektubunuzla, huve nüktesini nasıl bulduğumuzu, siz sevgili Üstadımıza arz etmemizi, bir mübarek kardeşimizle, siz sevgili Üstadımız emretmişler. Sevgili Üstadımız Efendimiz, Birinci mektubunuz, yirmi seneden beri tarafsutlar ve nezaretlerle beraber, altı vilayet ve üç mahkemenin bulamayıp beraet verdikleri cemiyetçilikten sizde hiçbir eser görülmediği halde, hiçbir cemiyette ve hiçbir komitede görülmeyen nurculardaki harika alaka, ehemmiyetli bir taraftan bir sual ile siz sevgili üstadımızdan sorulmuş olup, şehadet mertebesini kazanmak için ruhlarını feda eden, milyonlar İslam fedailerinin ahfatları ve evlatları, o fedailiği ecdatlarından irsiyet aldıkları içindir ki, siz sevgili Üstadımıza mahkemeleri hayret ettirip susturan, milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir hakikata, başımız dahi feda olsun diye acip cümleyi söyletmeye vesile olan talebelerinizde gördüğünüz hakiki, halis, Sıf rıza-i ilahi ve müsbet ve uhrevi fedakarlığın karşısında menfi cemaat ve komitelerin mağlup oldukları, hem nurcuları dağıtmak isteyenlerin inşallah muvaffak olamayacakları ve hem nurun ve imanın fedailerini çoğaltmaya sebebiyet verecekleri izah edilmekle cevap verilmiştir. İkinci mübarek mektubunuzda, Siz sevgili üstadımızın Van, Bitlis'te Tedris'te bulunduğunuz talebelerinizle birlikte, etraflarında bulunan ehli imanı titreten Ermeni taşnak fedailerine karşı çıkıp o fedaileri durdurup dağıtmaya mecbur eden siz sevgili üstadımızdaki ve talebelerinizdeki harika kuvvet küçücük fani dünya hayatıyla menfi milliyetin muvakkat menfaati ve selameti için Ermeni fedailerinde görülen harika fedakarlığa mukabil hayatı bâkiyeye ve İslam milleti kutsiyesinin müspet menfaatlerine çalışan ve ecel birdir itikad eden ve üstatlarına olan şiddet ribatları fedailik derecesine varan talebelerinizin birkaç sene mevhum ömürlerini milyonlar sene bir ömre ve milyarlar dindaşların selametine ve menfaatine müftehirane feda etmelerinden mütevellit olduğu 40 sene evvel siz sevgili üstadımızdan sorulan bir suale cevap olarak bildirilmektedir. Üçüncü mübarek mektubunuz, dokuz aydan beri temadi eden, pek acip tecridinizle beraber, teselli ve ünsiyet ihtiyacını tevlid eden hastalığınız içinde, neden bu tazip oluyor, hizmetimize faydası nedir, diye siz sevgili üstadımızın, kalbi mübareklerine gelen şekvaya bir ihtar olup, inatçı, bahaneci ve insafsız muarızlar karşısında, girdiğimiz bu şiddetli imtihanda, Altın olanlar bakır olanlardan ayrılmak için mehenge vurulmak ve insafsız bir tecrübeyle nefislerin hisseleri olup olmadığı bilinmek için eleklerle elenmek sırf hak ve hakikat namına olan halisane hizmetimize pek çok lüzumu olduğu için kader-i ilahinin ve inayet-i rabbaniyenin bu dehşetli tazika verdiği müsaade hiçbir hile hiçbir enaniyet Hiçbir garaz, hiçbir dünyevi ve uhrevi menfaat karışmayarak yapılan ve tam halis ve hak ve hakikattan gelen ve şimdi en muannit ve vesveseli olanları dahi teslim'e mecbur eden ve bir zahmete mukabil inşallah bin kar bırakan bu hizmetimiz eğer perde altında kalsaydı çok manalar verilmekle beraber avam ehli iman ile havas kısmı birer bahane ile tam kanaat etmeyeceklerinden olduğu bildirilmektedir. Dördüncü mektub olan huve nüktesi ise Allahu ehad ve la ilaha illahu kelime-i kutsiyeleriyle maddi cihetinde huve lafzında siz sevgili üstadımızın bir seyahati hayaliye fikriyelerinde hava sayfasının mütealalarıyla görülen zarif bir nükte-i tevhitte iman mesleğindeki gayet derecede kolaylık ile mesleki dalaletteki nihayetsiz müşkilat kısa bir işaretle beyan edilmiş. Kudreti ilahiyenin bir arşı olan bir avuç toprakta konulan muhtelif tohumların mahiyetlerinde ve emir ve iradenin diğer bir arşı olan havanın bir parçasında neşvunema bulan huve lafsında görülen harikalar esbaba verildikçe dehşetli müşkilatın zuhuru ve vahidi ahade verildikçe fevkalade suhuletin vücudu hem ehl-i dalaletin hususan maddiyyun ve tabiyyun meslek erbabına, hem ehli imana gayet şirin, gayet güzel, gayet hoş, hem gayet mukni ve müskit bir şekilde ispat edilerek, bir risale kadar kıymeti bulunan hususan tahavvülat-ı zerrat hakkındaki otuzuncu sözle, Tabiat Risalesi olan 23. lem'anın bir nevi hülasası olabilir kanaatını bize veren, bu kıymetli yazılarınızla, Risale-i Nur baştan başa her okuyanı, hem tenvir edip yükseltiyor, hem sevgili üstadımıza, nihayetsiz minnettarlıklara vesile oluyor. Hüsrev. Bismihi Sübhaneh! Aziz Sıddık kardeşlerim! İki-üç defadır ehemmiyetli bir haleti ruhiye, bana arız oluyor. Aynı 30 sene evvel İstanbul'da beni Yuşa Dağı'na çıkarıp, İstanbul'un Darül Hikmet'in cazibedar hayatı içtimaiyesini bıraktırıp, hatta İstanbul'da bulunan Nur'un birinci şakirdi ve kahramanı olan Merhum Abdurrahmanı dahi zaruri hizmetimi görmek için de yanıma alma müsaade etmeyen ve yeni Sayit mahiyetini gösteren acip ı ruhii'nin bir misli şimdi mukaddematı bende başlamış ve üçüncü bir Sayit ve bütün bütün tarihi dünya olarak zuhuruna bir işaret tahmin ediyorum. Demek nurlar ve kahraman şakirtleri benim vazifelerimi yapacaklar, daha bana hiç ihtiyaç kalmamış. Zaten nurun her bir cami cüzü ve sarsılmayan halis şakirtlerinin her birisi benden daha mükemmel ders verir. Said Nursi Bismihi Sübhaneh Evvela ben bazı emarelerle tahmin ederim ki, neşredilen mecmualarımızdan en ziyade rehbere ehemmiyet veriyorlar. Ben zannederim ki, hüve nüktesi, gizli zındık düşmanlarımızın bellerini kırmış, onların istinadgâhı olan tabiat taavutunu dağıtmış, kesif toprakta bir derece saklayabilirken, şeffaf havada, hüve nüktesinden sonra, hiçbir cihetle o taavutu saklamak imkanı kalmamış ki, küfrü inadi ve temerrüdü irtidadi sebebiyle, adliyeyi aldatıp aleyhimize sevk ediyorlar. İnşallah Nurlar Adliyeleri lehine çevirip onların bu hücumunu dahi akim bırakacaklar. Saniyen bu sırada hem Ehli Sünnet gazetesi hem buranın gazetesi hem Zübeyir'in hararetli mukabelesi Nurlar'la iştigalleri güzel bir ilanat hükmüne geçtiler. Benim bedelime, benim hoşuma giden bize dair bahislerine bakınız, bana bildiriniz. Sait Nursi. Bismihi sübhâne Aziz Sıddık kardeşlerim Mehmet, Mustafa, İbrahim, Ceylan. Evvela, dün dördünüzün hararetli sohbetini gördüm, çok sevindim, memnun oldum. Ben de yanınızda bulunuyorum gibi ferahla dinledim. Birden baktım ki, iki tarafınızda sizi dinleyenler var. Yarım saat devam etti. Merak ettim, kalben dedim. Habbeyi kubbe yapan ve yanlış mana veren bir casus, dinleyenler içinde bulunmak ihtimali var ki, Dikkatle kulak veriyor ve konuşan kardeşler ihtiyatsızlıklarından ve sohbetin keyfinden hiç onlara bakmıyorlar. Dikkat etmiyorlar diye size cevap gönderdim. Elhamdülillah bir zararlı konuşma olmadığını bildim. Bu nazik sırada ihtiyat lazımdır. Saniyen, Hoca Hasan'ın haddimden yüz derece ziyade bir hüsnüzan ile yazdığı bir mektubundan bildim ki, aynen Denizli kahramanı merhum Hasan Feyzi sisteminde bir nur naşiri olacak. İnşallah onun gibi Afyon'da dahi Hasan Feyziler çıkacaklar. Afyon Denizli'den geri kalmayacak, zahmetimizi rahmete çevirecek. Sait Nursi: Kardeşlerim, ben gazeteleri merak etmezdim. Fakat bu sırada hem Ehli Sünnet hem Sebilü'r Reşad'ın lehimizdeki yazıları herhalde aleyhimizdeki kıskançları ve gizli düşman zındıkları şaşırtmış. Bunlar o dostları susturmak için çalışmak ihtimali beni meraklandırdı. Sait Nursi: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 ehemmiyetli sevaplar. 6- Vazife-i ilahiyeye karışmamak. 7- En şiddetli hücumda en az meşakkat ve küçük yaralar. 8- Sair musibet zedelere nispeten çok derece hafif. 9- Nur ve iman hizmetinde şiddetli imtihandan çıkan yüksek ilanatın tesiratındaki sürur. 9 adet manevi sevinçler, Öyle teskin edici bir merhem ve tatlı bir ilaçtır ki, tarif edilmez, ağır elemlerimizi teskin ediyor. Nursi. Aziz Sıddık Metin Kardeşlerim! On aydan beri, münafıkların bir resmi memuru elde edip, bütün desiseleriyle yaptıkları hücum, en küçük bir şakirdi, sarsmadı. O iftiraları hiç hükmündedir. İspat ettiğimiz onun yüz yalanına karşı, bir gazetenin sabık valinin tekaüde sevkini bir mektubumuzda bulup hilaf-ı vakidir diye bir tek yanlış bulmuş. Halbuki o yanlış, o gazeteye aittir. Her neyse, böylelerden böyle iftiralar, binden bir tesiri bize olmadığı gibi, inşallah daireyi nura da zararı olmayacak. Size söylediğim gibi, memurun iftiranamesine çok ehemmiyet vermeyiniz, zihninizi bulandırmasın. Eğer müdafatımda cevabı bulunmayan kanuni nokta varsa, kısa cevap verirsiniz. Hem değiniz. Sayit der ki, bizi ve nurları beraet ettiren üç mahkemeyi kızdırmamak, tenkis etmemek için o garazkârâne iddianameye karşı cevap verip, ehemmiyet vermeyeceğim. Büyük müdafatım, hususan on vecihle kanunsuzluğa tam ve mükemmel bir cevaptır. Bismihi Sübhaneh! Evvela, bir inayettir ki, o adamın müfteri yani iddianamesini işitemedim. Yoksa şiddetle konuşacaktım. Reise, seni mahkemeye veriyorum. Yani haksızlığınla mahkemeyi kübraya ve kanunsuzluğunla dünya mahkemesine ve avukatım yok dediğimden maksat o umumumuzun külli meselede vekilimizdir. Benim hususi şahsıma gelen hücuma ancak ben mukabele edebilirim demektir. Ahmet hikmete bildiriniz. Saniyen, savcının isnadatına karşı eski müdafatımız kafi midir? Salisen, Mustafa Osman, Ceylan nasıl telakki ettiklerini ve hiç bulantı onlara vermediklerini ve daire-i nurda dahi fena tesir etmeyeceğini bana yazdılar. Kahraman Tahir'i gördüm, o da öyle telakki etmiş. Hüsrev ve feyzileri ve sabriyi merak ettim. Rabian, zannederim ki şimdi küfür ve dalalet, komiteler ve cemiyetler şeklinde hücum ettikleri içindir ki, kader-i ilahi, bunlara bu eşed zulüm ile, bir cemiyet isnadı ile bizi tazib ettiriyor. Demek şimdi ehli imanın ittihadına pek çok lüzum var. Biz o hakikati bilmediğimiz için, kaderin adalet tokadını yeriz. Sayit Nursi Bismihi Sübhaneh, Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela, haccı meneden, zemzemi döktüren,